1974 numaralı konu, Hubeyb, Bin Adi'nin cesedinin korunması, Hazreti Peygamber beni casus olarak Kureyş'e gönderdi, ben, Hubeyb'in asıldığı ağacın yanına korka korka yaklaştım, ağaca çıktım, Hubeyb'in bağlı olduğu ipleri çözdüm, ceset yere düştü, ağaçtan inince onun cesedini yerde görmedim, sanki onu yer tutmuştu ve bugüne kadar da Hubeyb'in cesedinin ne olduğu hakkında bir haber çıkmadı.